fakat faza fuzan âlima hama بعد. Fakat asla gelip kitab Allah ve khair al hedi hedi Muhammed in sallallahu alayhi ve sallam ve şer al umur muhdestatı ha ve kulla muhdesten bidâ İslam Muhammed inu Abdül tevhid Sizlerle beraber şerh etmeye, müdarese etmeye devam ediyoruz. En son olarak geçen hafta babun maca fi zdhi li babını almıştık ve ondan bir sonraki babı almıştık. Neydi bu babun başlığı türkçesi? Babun maca fi zdhi li gair Allah'tan başkasına kurban kesmenin hükmü babı. Bu bakta zikettik ki dedik kurban kesme farklı şekillerde gerçekleşir, farklı şekillerde kesen kişiler e, niyetlerine göre ayrılırlar. Bunların ilki neydi? Bismillah diyerek ve Allah'ı tazim ederek Allah için kesmek. Çünkü kurban kesmekte ne vardı? İki cihet vardı, iki yön vardı. Birincisi, Bismillah diyerek kişi ne var? Allah'tan yardım alarak, yardım isteane ederek, talep ederek kurbanı keser. Ve ikinci cihet ne var? Tazim. tazim. Kalpte ne vardır? Bir, düzeltme, <gülüyor> tazim etme, büyütme vardır. İşte kişi Bismillah dediği zaman, hem Allah'tan yardım isteyerek, hem kalbiyle tazim ederek Allah'a yöneliyorsa, Allah için bunu yapıyorsa... Kurbanın olmuş olur. Kurban olmuş olur. İbadet olmuş olur. E, karşılığını Allah'tan alacaktır. İkinci şekil yani insanların kesmiş olduğu e, bazı insanların yanlış olan e, kesmiş olduğu kurbanın bir ikinci çeşidi var. O da nedir? Yine Bismillah değil. Başkasını tazim ederek <gülüyor> kesiyor. <gülüyor> yani saymış olduğumuz kurbanda bulunması gereken, olması gereken ikinci cihet ne yapmıyor? Tahakkuk etmiyor. Gerçekleşmiyor. Yani adam bakıyorsun diyor ki ya kardeşim bizler tamam yani gittik Eyüp Sultan'da kurban kesiyoruz ama Bismillah diyoruz demesi onun kurbanını ne yapmıyor? Kurtarmıyor. Neden kurtarmıyor? Çünkü birçok insan birçok insan Bismillah diyerek Allah'tan istihale ederek yardım talep ederek kesse de tazim olarak yöneliş olarak ne var? Kalpte orada sana bir teveccüh var. Aleykümselam <gülüyor> ve rahmet. Bu yüzden Allah Teala hani bahsediyor ya. Müşriklerden, ateşe giren müşriklerden, ateşe girmeye hak eden müşriklerden. Tallahi in kunna lafi dalalin mubin. Ona şöyle yemin ediyorlar. Allah'a yemin olsun ki diyorlar. Bizler apaçık bir dalalet içindeydik, sapıklık içindeydik. Sebebi Durak in nusawvikum bi Rabbil alamin. Zira sizleri, yani taptıkları, Allah dışında ibadet ettikleri her şeyi ne yapıyorduk diyorlar? Bi -alemin. Alemleri Rabbıyla eş tutuyorduk. Ne, ne eş tutuyordu allah Teala? Ona yönel işte teveccühte, korkuda, tazimde, de, sevgide. Allah'tan gayrı nit edinenler, Allah'la beraber Aleyküm Selam. Ona eş edinenlerle ilgili allah Teala Bak sadar-ıekrem diyor Allah Teala'ya ne yaparlar? Daha çok severler ama onlar yuhibbuna Allah'ı sever gibi onları severler. Sevgiler ne yapıyorlar? Allah Teala'ya eş koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Allah'ı sevmeleri gereken sevgi sevginin aynısını ne yapıyorlar? Başkalarına veriyorlar. Kalpten bir de var yani kalbin amelleri çok önemli bu konuda. İşte kabir ve işte kurbanla ilgili mesele de bu şekilde. Adam Bismillah diyor ama katiline var, tazim olarak, yüceltme olarak kabirde yatan veli var, kabirde yatan sahabe var, kabirde yatan peygamber var. Mesela İstanbul'da burada, İstanbul'un göbeğinde Şehzadebaşı camiisi var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hemen karşısında. Adam oraya yazmış, Helvaci Zade türbesi diye birisi tabela koymuş bundan önce 3 sene önce 4 sene önce olmayan bir şey o. Yeni koyulmuş bir tabela pardon e, tabelada şey yazıyor davulcu Ali radıyallahu anh'ın türbesi Böyle, Ali tablavi yazıyor işte diyor İstanbul'un fethinde bu sahabe davul çalardı diyor. Birisi yani uyanığın birisi oraya ne koymuş bu tabelayı koymuş. Cuma günleri insanlar oraya toplanıyorlar akın akın gidiyorlar bir de orada helva yapıyor adam yani oh. bakın Taif'te bulunan insanların gidip ziyaret ettiği Aleyhisselatü döneminde Mekke'li müşriklerin şirk koştuğu lat'tan bahsetmiyoruz. 2010 yılındaki e, insanların şu anda Allah'a şirk koştuğu bir neden bahsediyoruz? Türbeden kabirden bahsediyoruz. Tabii ben kendi gözümle şahit olmadım onun yanında yaşanan yapılan olaylara. Cuma günü bu şekilde olaylar yapılıyormuş yalnız bizatihi gidip gördüm cuma günü dışında bir ağacın kenarına yapılmış tel örgüler e, demirden bir şey yapılmış e, kenarlık yapılmış oraya işte sahabeden Ali Tablavi yazılmış uzun lafın kısası gören birisi aktardı bana diyor ki ya hocam diyor, cuma günü şahit oldum geçerken işte kadınlar böyle sosyete tipler farklı farklı insanlar tutmuşlar koyunlar başından götürüyorlar oraya doğru Ağacın oraya ne yapıyorlar koyunları götürüyorlar. Bakın yani insanın kalkıp koyunu satın alması arabasına bindirip İstanbul'un göbeğinde tamam mı? belediyenin tam karşısında Şehzadebaşı camisinin avlusuna götürüp sokması, orada kesmeyecek olmasına rağmen, orada onu gezdirmesi ve daha sonradan götürüp kesmesi. Burada ne var? Allah'a tazim mi var? Hayır. Hayır. Burada neyi tazim var? Hayır. Orada yaptığı iddia edilen, var olduğu iddia edilen söylenen Zatı tazim var. Yani bir insan mesela niye Kabe'ye gider? Niye yola çıkar? Camiye gitmek için niye yola çıkar? Bunların hepsinin ardından ne vardır Allah'ı? Tazim. tazim etmek, güzeltmek vardır. İşte bu vecihiyle, bu yönüyle kişinin niyetinde bu varsa tazim olarak bu tarafıyla da ne yapmıştır? Şirke düşmüştür, hataya düşmüştür, harama <gülüyor> düşmüştür. Üçüncü şey neydi? <gülüyor> sureti kurbanın. Kurban kesenlerden sağdır olan gözüken kurban kesme şekillerinden. Olan, evet. olan, e, alim olan birisinin gelip onlar için kurban kesmesi. Hayır arkadaşlar. E, kestiği kişinin ismini Ha Kestiği kişiye ismini alıyor yani. Diyor ki Meryem'in adına. Meryem'in oğlu İsa adına yere kesiyor. E kim için kesiyor bunu? tazimindeki kastı ne? Kalbimdeki kast yine Kestiği kişi. kişi. Böyle insanlar de var mı? Var. Dördüncü suret diyorlar ki Allah'ın adını almaz. Yine Meryem'in adını anar. İsa aleyhisselamın adını anar ama ne var? Allah için keser. Bu seviye var. Nadirdir. Bir de işin mubah tarafı var. Yani insanın ne yapması? Eti için kesmesi. Kısaca kurbanı bu şekilde anlatmıştık. Sonraki bapta da demiştik ki, müellif Allah demişti ki, Babun Babun <gülüyor> La yuzbehu lillahi bimekanin yuzbehu fihi li gayrillah Babun La yuzbehu lillahi bimekanin yuzbehu fihi li gayrillah Neydi bu bab arkadaşlar? Bu babın Türkçesi manası? Allah'tan başkası için e, kurban Kesilen, kesilen yerde, yerlerde. mekanda ne yapılmaz? Allah için kurban kesilmez. Yani biliyorsun ki orada ne var? İnsanlar oraya ne için kurban kesiyor? Orada yatanı tazim etmek için. Şirk koşmak için. Başına gelen bir musibeti def, etmek, def olması için. Orada yatanın vesilesiyle, aracılığıyla onu tazim ederek. Aleyküm Senin orada kurban kesmen nedir? caiz değildir, haramdır. Yani sen kalkıp kurbanını Eyüp'te kesebilir misin Ey Sultan'da orada? Kesemezsin. caminin Tammin orada. Ne yapasın? Kesemezsin. Çünkü orada insanların çoğu ne için orada kurban kesiyor? Eyüp Sultanı tazim. Eyüp Sultan'ını orada tazim sahibi olduğu için ben Eyüp Sultan Radiyallahu Anh, Eyüp, Ebu Eyüp el Ensarî Radiyallahu Anh'ın tazim etme maksadıyla kurban kestiği için sen orada kurban kesemezsin. Konuyla ilgili ayet-hadisleri de zikretmiştik. Sonra arkadaşlar bugün inşallah diğer bir tevhidi zedeleyen, tevhidi sarsan konuya geçeceğiz. Dikkat ederseniz bu Allif Şeyh Rahimahullah bizlere tevhidi anlatırken, tevhidin hakikatini öğretirken bunun yetinmeyip bunun zıttı olan, bunun aksi olan şirkide ne yapmış? Bizlere anlatmış. Tafsiliyle anlatmış. Şirk nedir? Hangi şeyler şirkler şirktendir? Şirk sadece tek bir şey değildir. Tevhidi neler yıpratır, bozar, zedeler? Bizlere bunu teker teker anlatmış. Zira bir şeyi bilmek, bilmenin önemi kadar onun zıttını bilmek de o kadar <gülüyor> önemlidir. Yani bir şeyi çoğu şeyler hatta çoğu şeyler neyle bilinir? Zıttıyla bilinir. <gülüyor> o yüzden Şeyh ı dikkat ederseniz şirkin çeşitlerini bize sayıyor, zikre ediyor. Ameli işler var saydıkları arasında. Mesela ne? Ameli işlerden insanın ameli olarak işlediği işlerden bir tanesi. Kurban. Mesela olarak. kurban. Bugün alacağımız konu mesela nezir? Adak. Neyle işleniyor bu? İnsanın adak. diliyle söylediği şirk. <gülüyor> tamam. Bunların çoğunun neyle alakası var? İtikatla Alakası var. Aslı yere, nereye dönüyor? İtikada dönüyor. Ancak sadır olduğu eyleme dönüştü yer olarak baktığın zaman kimi zaman şirk dille yapılıyor ne gibi mesela adak gibi Allah'tan başkasının adına yemin etmek gibi kimi zaman ile yapılıyor direkt ne gibi tebettül gibi sevmek gibi korku gibi kimi zaman bedenle yapılıyor alıp eline bıçağı ne yapıyor kurbanı kesiyor Allah'tan başkasının adına kesiyor Allah'tan başkasını tazim ederek kesiyor yani şirk tek bir çeşit değildir Farklı farklı neleri vardır? Alanları, sağlığı, çeşitleri vardır. Bu yüzden Şeyh Rahim kitabını okuyan ilim talebelerini ne yapmaya çalışıyor? Ee, uyandırmaya çalışıyor, zihinlerini açmaya çalışıyor. Davetlerinde insanlara tevhidi anlatırken şirkin tek bir kalıpta olmadığını şeytanın insanlara çok farklı bir şekilde bunu süsleyerek sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından getirebileceğini ima edercesine şirkin bu ümmette en çok vuku bulanları ne yapmaya çalışmış bize bu kitapta? Şer etmeye, açıklamaya çalışmış. İşte bugünkü babımız arkadaşlar, Babun mineşşirk, ennezru li gayrillah, Allah'tan başkası adına, adak adamanın, şirkten bir şirk olduğu, şirkin bir kısmı olduğu babı. Buradaki min, Dikkat ederseniz, babun min diyor. Daha önceki derslerimize söylemiştik. Buradaki min harfi celinin manası ne Burada min esirik çeşitlerinden. Yani ne diyoruz buna biz Arapça? Tebriyaziye. Yani şirkin. hepsi değil. Allah'tan başkasına adak adamak. Yalnız da şirk bu mu? Değil. Dediğimiz gibi, şirkin bir sürü çeşidi var. Şirkin biri denir. Allah'tan başkasına adak adamak. O zaman buradaki min ne oluyor? çeşit oluyor. Hani daha önce an geçmişti Aleyhisselatü Vesselam adama soruyor sabere. Kolumdaki şeyi niye taktın? Ona ne diyor min al wa min al Buradaki min ne? Sebep. Wa dolayı. Demek ki Arapçada min, Arapçada min. Nedir arkadaşlar? Farklı farklı manalara gelir. Kimi zaman sebebiyet ifade eder, kimi zaman tebii diye. Ondan bir kısımdır. Ya Şirket tümü adak değil ya yani. insanların şirkte düştüğü tek şirk adak adamak değil. Şirkin bir türü de nedir? Adaktır. Bunun Arapçası arkadaşlar nedir? Nezera yen zulu nezran diye de söylenebilir okunabilir Arapçada. Nezera yen zoru nezran olarak da okunabilir. Nedir arkadaşlar? Nedir? Arapçada bunun ıstılahi manası nedir? Yani Türkçede biliyorsunuz adak. Bir kişinin Allah'ın yani dinin üzerine vacip kılmadığı, üzerine ilzam etmediği, gerekli kılmadığı bir şeyi kişinin kendisi kendi üzerine ne yapması. Gerekli kılması, ilzam etmesi. Yani mesela adamın birisi kalkıp diyor ki benim üzerime Allah için bir gün oruç tutmak adak olmuştur. Vacip olmuştur. Şimdi Dinlerden salı veya işte herhangi Ramazan dışında herhangi bir ay. Biz biliyoruz ki bu din bize ne yapmadı? Ramazan dışında bu farz olur. Yüklemedi. Kalkıp bir insanın, Allah'ın, Resulünün, yani İslam dininin ilzam etmediği bir şeyi, kendine ilzam etmesi, kendini mecbur kılması <gülüyor> buna biz ne diyoruz? Adak diyoruz. Nedir diyoruz? Nedir? Evet. Dinin ilzam etmediği Kişiye mecbur kılmadığı Kişiye sorumlu kılmadığı şeyde Kişinin kalkıp kendine yapması Sorumlu, sorumlu. Yani. kılmasına Biz adak diyoruz Muallif Rahim Allah burada adak zikretmiş Bu bakta Bizler de inşallah adakla ilgili Tafsilatı ayrıntıya bu dersimizde Gireceğiz, değineceğiz Allah nasip ederse Diyor ki alimler adak Çin'in iptidan, yani başlangıç olarak bir şeyi adaması mekruhtur, hoş değildir. <gülüyor> yani durup dururken insanın bir şey karşılığında olsun yahut bir şey karşılığında olmasın. Yani Allah benim hastama şifa verirse bir gün oruç tutacağım diyerek söylemiş olsun yahut içinden gelerek Allah için bir gün oruç tutacağım diye adak adamış olsun. Yani ister bir şey karşılığında ister bir şey karşılığında olmadan kişinin nezir yapması, adak yapması alimler tarafından nedir? Mekruhtur. Mekruh olarak ne olmuş? Görülmüş. Şimdi kalkıp birisi derse ki yani mekruh olan bir şey öğreneceğiz biraz sonra. Açıklayacağız. Bir ibadet değil mi sonuçta? Adak adama adak Nedir? Bir ibadet. Çünkü biz ibadet olduğunu ispatlayarak burada neyi anlatacağız? Bunun başkasına yapılmasının şirk, oldu. şirk olduğunu açıklayacağız. Geçen sohbetimizde dedik ya, bir şey ancak nasıl şirk olduğu anlaşıldığı bir şeyin. iki türlü anlayabiliriz. Dedik. Bir, ya onun şirk olduğu nasıl sabittir? Şirk olduğu gelmiştir. Bu şirktir diye. Kur'an'da, sünnette. Ya da, ibadet. Onun ibadet olduğunu ispatlarsak o bir ibadetse onun Allah'tan başkasına yapılması nedir? Şüktir. Şimdi biz diyoruz ki adak bir ibadettir. Gelecek ayetlerde Allah Teala onun müminlerden bahsederken diyor ki: "Yufurubil nezri." Onlar adaklarını ne yaparlar? İfa ederler, yerine getirirler. Yani demek ki adağı yerine getirmek ne güzel bir şey. Hikmetine geleceğiz biraz sonra değil mi? Övülmüş bir şey Allah Teala övüyor. Demek ki bu bir ibadet. Bunun başkasına yapılması şirk. Ama diyoruz ki bununla birlikte adak adamak, yani adak adamak, nezir yapmak nedir? Mekruhtur. Diyoruz. Peki bunların arasında bir çelişki var mı? Yani hem ibadet hem mekruh. Yani hem diyorsun ki mekruh hem de yaptığın zaman ne yapıyorsun? Karşılığında ecir alıyorsun, sevap alıyorsun. Bir çelişki var mı? Aslında bir çelişki Yok. Burada sevap aldığın karşılığı sana verilen şey, ada adama niyetin, ada adaman değil. Ada adadıktan sonra yerine getirmendir. Anladık mı? Yani burada bir işgal yok, bir çelişki yok. Asıl olan adağını yapmaman, adamaman. Adadığın zaman da yerine getirmen farz, vacip. Üzerine farz adamadan önce sana yarın pazar veya pazartesi günü oruç tutmak ne değildi? faz değildi. Ama sen ne yaptın? Onu kendi üzerine adayarak faz yaptın, farz kıldın. Böylece onu yerine getirmen artık nedir? Farzdır. Ama böyle bir işe girişmen nedir? Mekruhtur. Niye mekruhtur? Allah'ın sana yüklemediği bir yükü ne yapıyorsun sen? Kendini yüklüyorsun. Bu cihetten mekruhtur. Başka bir cihet var. O da nedir? Dese ki vatandaşın birisi çocuğum iyileşirse bir kurban keseceğim dese aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ne olmuş olur bu? Onun cebinden ancak cibirinin cebinden. Cibirin cebinden malını parasını çıkarmıştır. Cibirinin cibirin cebinden neyi çıkartır? Malını çıkartır. Buradaki kerahiyet ne mekruhluk? Sanki sen ne yapıyorsun? Böyle bir şeyin karşılığında bir şeyler adayarak, bir ibadet adayarak allah Teala'nın bu isteğini ancak senin o şeyi adadığın zaman yerine getireceğine ümit, ümit. ediyorsun. İnanır, i̇nanır gibi oluyorsun, inanıyorsun. Bu tür ada ada Şeyh Hristiyan haram görüyor. Alimlerin cumhuru mekruh görüyor. Karşılıklı ya da karşılıksız. Ancak Şeyh Hristiyan i̇bn karşılıklı ada adamak haramdır diyor. Şimdi adamanın kısımlarını zikredelim. Ondan sonra inşallah tevhidle ilgili olan bölümüne geleceğiz. Ki bu adakla ilgili bölümler genelde fıkıh kitaplarında ne yapılır? Zikredilir, bulunur. Diyor ki adanın ilk kısmı nedir? ü ta'a. Nezr ta'a. Ta Nasıl bir adak? <gülüyor> Allah'a itaat olan bir adak, nezir. Yani var mı Allah'a isyan etmek için adak adayanlar? Var elbet. Var. Evet. var, mı? var. Adam mesela diyor ki, yani ben diyor, bu olmazsa içi içeceğim. Bu şekilde de alakadığı şeyler var. Mesela gibi, bu itaat olan, nezir dediğimiz itaat olan, Allah'a itaat olan adak, ne yapılır? Yerine getirilir. Yerine getirilir. Getirilmeli, farzdır. Bu adak diyorlar ki halinden ikiye ayrılır. Birisi var mutlak. Yani diyor ki yarın oruç tutmak benim üzerime farz olsun. Yarın oruç tutmak bana adak olsun. Yarın oruç tutmaya adak ediyorum. Karşılığında bir şey var mı adak adamızın karşılığında? Yok. Hiçbir şey yok. Buna biz ne diyoruz? Mutlak nezir. Mutlak adak. Veyahutta derse ki sınavdan başarılı olursam, şu Arapçayı öğrenirsem herkese yemek ikram edeceğim. Buradaki arkadaşlara yemek ikram edeceğim derse bu adada ne diyoruz biz? Muallak adak. Yani bir şeye bağlı. Bir şeyle ilgili adak. İster karşılıksız olsun, ister muallak olsun, bir şeye bağlı adak olmuş olsun. Ağzından çıktığı andan itibaren söylediği şeyi ne, yapma, ne yapmak zorunda bu kimse? Yani, yani... Yerine getirmek zorunda. Farz artık. Vacip. İkinci kısmı adanın masiyet olan, günaf olan adam. <gülüyor> Diyor ki, mesela eğer bu böyleyse onunla konuşmayacağım. Alıyor. Bu ne? Haram değil mi? İnsanın Müslüman kardeşiyle dünyayı bir sebepten dolayı üç günden fazla kalması haram. Veya buna benzer haram olan bir şey kendine alıyorsa, haram olan bir şey kendine yapmayı gerekli kılıyorsa, niyetimde bu varsa diyorsa ki artık ben bunu yapacağım. İçimden geldi. Kendi kendime de adadım. İseceğim bir kere sigarayı. Tamam mı? Artık bunu buradaki bu ada ne oluyor? İntekat etmiş. Yani adak yapılmış oluyor mu? Adak oluyor. Geçen de söyledik. Adak burada oldu. Yani tabiri caizse adak tuttu. Ada niyet etti? Adak tuttu. Ancak burada ne yapmayacak? Yerine getirmeyecek. Aleyhisselam ne diyor? Men nazar em ya'siya allaha la ya'sihi. Kim Allah-u Teala'ya isyan etme adına bir adak kadarsa onu ne yapmasın? Yapmasın, tutmasın. O adak yerine getirmesin yani Allah Allah'a isyan etmesin. Ama adak ne oldu? Tuttu mu? Tuttu. Adak olmuş oldu mu? Oldu. E ne yapacak bu adam? Şimdi sigara iç, içmeye niyet etti, şey yaptı. adak adadı, İçki içmeye adadı. Diyor ki önümüzdeki sene yıl başında içeceğim. Hayatta olursam içeceğim dedi. Tamam. Mı? Bunu söyledi, adana adadı. Şimdi dedik ki adaya ifa etmek, yerine getirmek Fars. vacip farz. Bu E öbür taraftan Allah'a isyan var. Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Ben ata men nazar en ya'si Allah fe la ya'sihi kim Allah'a isyan etmeye adarsa Ada kadar sana yapmasın. İşaret etmesin. Ne yapacak bu kimse? Bunu kefaret yemin kefaretiyle kefaret edecek. Kefaret ödeyecek. Evet. Bir rivayette diyor ki: "Keffaratun nezri kefaratul yemin." Adanın kefareti nedir? Yemin, yemin kefaretidir. Yani ki sen içeceğini içmeyeceksin. Sen silöreni içmeyeceksin. Allah'a isyan etmeye üstüne adadığın adanı yerine getirmeyeceksin. Ama bunu yerine ne yapacaksın? Yemin kefareti yapacaksın. Yerine getireceksin. Nedir yemin kefareti? Köle azabı. Yok, köle azab edeceksin. Evet. On, kişi, on tane kişi gel sokaktaki herhangi bir kişi yoksa on tane miskin mi? Miskin, miskin, miskin. On miskin giydireceksin yahut on doyuracaksın. Eğer bu üçünü yapacak bir gücün yoksa yapamıyorsan ne yapacaksın? 3 gün oruç, oruç. oruç tutacaksın. Evet. Bazıları var işin kaçıyor diyor adak adadık veya yemin ettik hemen oruç geçelim. 5-5 Geç yemeğinde hocam. 5-5 olsa daha eftaldir daha güzel. Adan arkadaşlar 3. kısmı diyor ki halimler, mubah olan adak, mubah ne demek ki ben yani caiz bir şey diyor ben diyor bu elbiseyi giyeceğim. Bu elbiseyi giymek benim adam olsun. Yani var mı öyle insanlar? İçlerinden söyleyen insanlar var. Fıkıh, bunlardan bahsetmiş. Eskiden insanlar bunu yapıyormuş yani. Diyor, ki, yani. diyor ki şu yemeği yemek üzerime adak olsun. Şu yemeği yiyeceğim. Allah için şu yemeği yiyeceğim bu hastalıkla kalkarsam güzel bir kebap yiyeceğim. O Şimdi onu söyledik. Karşılıklı ya da karşılıksız olarak. Muallak ya da muallak olmayan dedik. Eğer bir insan bu şekilde, bu niyetle bir ada adadıysa dese ki eve şu arabayla gideceğim. Bir kadardı adadı. Diyorlar ki anlar, bu kişi muhayyerdir. <gülüyor> yani i̇ster adanı yerine getirir. İstersen yapmaz? Getirmez. Getirmediği zaman Ne olur? Ne yapacak karşılığında? Kefaret, kefaret, kefaret yani. gerekir. Yemin kefareti gerekir. Yemin kefareti gerekir. Diyor var ki arkadaşlar Negrul licac vel gada. Diyor ki kendi kendine Kendi kendine söz veriyor. Diyor ki şunu diyor, kimseye bahsetmeyeceğim. Eğer bahsedersem Bir gün oruç tutayım. Bu da deniyor. Necaiç. Ya yani diyor ki şu haramı işlemeyeceğim. İşlersen beş gün oruç tutayım. Ne yapacak bu kimse? Ya o adanı tutacak. Yahut da tutmazsa, yerine getirmediyse yemin edecek ne yapacak? Derecek. Yani dese ki, ben şu günaha bakarsan beş gün oruç tutayım. Sonra o günaha baktı. Beş, oruç beş gün oruç tutacak gün oruç Tamam mı? Yani beş gün orucunu tutmazsa üç van, üç. keffaret. 10 tane fakir. Diğer bir adak, mekruh olan bir şeye adak Bu Bunu ailenin örnek veriyor. Diyorlar ki mesela talak. Yani boşanmak mekruhtur diyor Hoş bir şey değildir derse ki tarım çarşıya giderse işte onu yani boşayım mı boşabayım veyahut da yani boşamaya adak adadı kendiliğinden hiçbir şeye bağlı olmayarak da mesela bu şekilde de ne var bu bu adanı yerine getirmezse eğer karşılığında yemin kefareti Tutar. Öteki zorluğu mu vardı? Hangisini? Zorlama mı? Hangisini zorlama mı? Licaç vel gadab dedi. Gadab, gadab. Gadab. Gadab. Gadab. Gadab. Öfke, gadab öfke. Öfkelendiği zaman, kızdığı zaman bir şeye kızdı. Kızmasına karşılık e, adak aradı. Ve birisini engel olmak istedi. Yani dedi ki eğer bu söz doğruysa ulan bu söz doğruysa ben de üç gün oruç tutayım. Dedi mesela. O söz doğruysa şunu yapayım. Bir kurban ikram edeyim. Dedi. Ve o, o söz doğru olmadı mesela. Gibi. Evet. Dedi ki Allah'a isyan olan adak, masiyet olan, günah olan adak ile ilgili kul ne yapar? O adağı yerine getirmez. Ama adak yerine gelmiş olur. Yani adak artık ne yapacak? Tuttu. Ağzına adak çıktı. Ve bu adak geçerli. Onu yerine ne yapacak? Yemin kefaretini yerine getirecek. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ Onlar ki ne yaparlar? Nezirlerini, adaklarını yerine, getirir. yerine getirirler, ifa ederler. وَيَخَافُونَ يَوْمًا kana شَرُّهُ مُسْتَت۪يرًا şerri, her yeri kuşatmış olan o günün şerrinden, o günden ne yaparlar? Korkam. Korkarlar. Burada dikkat ederseniz allah Teala ne yapıyor? Adak e, arayıp, onu ifa edenleri ölüyor. ölüyor. Onlardan bahsediyor. Bu da bize gösteriyor ki, bu bir nedir? İbadettir. Daha önceki derste söyledik, ibadet olan bir şeyin, başkasına sarf edilmesi, Allah'tan başkasına yapılması, şirktir. Bu yüzden <gülüyor> namlanmaz kabirlere gidip, işte oğlum iyileşirse bu kabirde ne yapacağım? Kurban keseceğim. Yani seni evinden kaldırıp o kabrini oraya götürüp o kabrin orada çocuğunun sağlığını, sıhhatini istemen nedir? Seni oraya götüren nedir? O kabirde yatanı tazim etmen Yoksa sen aynı isteği, aynı talebilerle de yapardın. Allah'tan evde de yapardın. Demek ki burada bir ne var? Tazim var. Eskiden cahiliye Arapları bunu yaparmış. İnsanlar bunu bu şekilde uygularlarmış. Bugün de var. Yani bugün de duyulmasa da, belki de etrafınızda açık bir şekilde söylenmese de, birçok insan belasından, musibetinden kurtulmak için çocuğu olmuyor. Çocuğu hasta, hanımı hasta, işleri kötü gidiyor. Bakıyorsun ki, ya diyor ki işte, Falanca türbede ne yapacaksın? Koç keseceksin, kurban keseceksin. Kesecen, kurban kesecen, şeyler alacaksın ki işlerin güzelsin Başındaki musibet gitsin. O da gidiyor, orada ne yapıyor bunu? Alıyor. Nedir? Bu ibadeti başkasına yönlendirmek şirktir. Nasıl bir şirktir? Büyük şirktir. Büyük şirktir. Büyük şirktir. İnsanı ne yapar? <Gülüyor> Müslüman'ı milletten, dinden çıkarır. Bir Allah Teala buyuruyor ki, ama mâ min nefaka. اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذَرْ Sizler, sizlerin yaptığı Allah yolundaki her harcama ve adadığınız her adak فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ Allah onu var, Bilir. Yani bu ayetten allah Teala bunu biliyorsa bunun neyi verilecek demek ki? Bir karşılığı verilecek. O halde bu nedir? Bir? ibadettir. E, i̇badetse bu da kim için yapılmalı sadece? Allah için yapılmalı yine de kaldı ki Allah'a şirk koşma adına yapılmış şirk olan adaklar var bu adaklar nedir arkadaşlar yerine getirilmez Kefaret olarak da yemin kefareti bunu ne yapmaz kurtarmaz yani şey gibi düşünün, bir adam latın menatın üzerine yemin etse veya peygamber aleyhisselatü vesselamın adına yemin etse ben kendi kulağımla duydum bazı Araplardan adam konuşurken diyor ki ben nebi evet ben nebi Yani peygamberin adına yemin olsun ki diyorlar, konuşurken inanmadım kulaklarıma, dedim ya sen ne diyorsun dedim, sen yemin mi ettin ya diyor işte bizim oralarda diyor bu kullanılan bir ifade, yemin ediyor yani adam yemin sadedinde yani yemin gereken bir yerde ben nebiyyi diyor. Şeytan onları o şekilde oynamış. Şimdi bu adam yeminini bozsa yemin keffarız gerekiyor mu ona? Evet. Gerekmez. Ne yapacak? La, la ilahe illallah Allah diyecek. Diyor. Yani kim lata uzaya yemin ederse <gülüyor> onların adına ne desin? La ilahe illallah. Yani la ilahe illallah desin. Dine girsin. Devlidi tahkik etsin. Onun için şirke düşmüş bir adamın adağı nedir? Yani diyecek ki kabre kabre giderek. Oğlum iyileşirse bir kurban keseceğim. Ey Eyüp Sultan Hazretleri ve çocuğu iyileşse bu adam gidip kurbanı kesecek mi? Hayır. Bu adam ne yapacak? <gülüyor> La ilahe illallah diyecek. Oturacak tevhidi öğrenince yani tövbe edecek. Yani Allah'a isyandaki gibi değil. İçki içmeye, zina etmeye, günah işlemeye adak adayan adamın durumu gibi değil. Şirke düşen kişinin durumu. Halbuki baktığın zaman dışarıdan diyorsun ki birisi içki içiyor, zina edecek. Birisi de ne var ki kardeşim? Kabire gidiyor, kurban kesiyor. Değil mi? Ama işte yani birisi şirk, birisi mağasiyet. Günah. Yani hani ki alimlerinden birçok alim var, bu konuya değilmiş. Yani kendi dönemlerinde insanların kabirlere nasıl gidip oralardan nasıl akıttıkları Orada neler adadı, adadıklarını. Mesela Hanefi alimlerden gece sekiz yüzüncü yıllarda gece dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir alim. Şekkasın el-Hanefi bin Kutlu duydunuz mu Kutlu Buga. Bu Hanefi alimlerden bir alimdir. Mısırlı. Ee, Hanefi kitaplarından ihtiyar diye bilinen kitabın hadislerini takrir etmiş. Ee, bir alim diyor ki kendi döneminde bahsederken, Mısır bu konuda meşhur yani şirk almış başını gidiyor, hatta böyle fıkralar anlatırlar onlarla ilgili, derler Mısırlı grup gelmiş Kabe'de tavaf ediyor demişler ya burada kimin kabri var <gülüyor> şimdi şey diyor ki Hanefi alim, Kasım el-Hanefi En-nezru lezî yenzuruhu ekferul avam ala ma huve musahed Bugün diyor avamın gördüğümüz kadarıyla adadığı adaklar diyor Ke en yekûnel insâni gâibun ev maridun ev levhâce Yani diyor şu şekilde görüyoruz insanları bir İnsan diyor kaybetmiş bir kaybı var Çoluğunu, çocuğunu, parasını malının, mülkünü kaybetmiştir yahut hastası vardır Yahut bir ihtiyacı vardır diyor bu amamdan bir adam diyor ile ila ba'dı sulaha bazı salih kimselere gelir ve alu ala ra'si sutreten başına diyor bir perde örter ve yekul belki diyor ya seyidi falan terh diyor seslenerek o salih kimseye o şeyh efendiye efendi hazretleri inradallahu gaibi uqufi ya meryizi o qudye حاجeti feleke min al der ki diyor bu vatandaş şehre gelerek Allah benim kaybolan şeyimi bana geri iade ederse, geri getirirse yahut hastama şifa verirse yahut ihtiyacımı giderirse sana şu kadar altın der diyor. Ya da sana şu kadar gümüş yumuş Ya da sana şu kadar yemek diye böyle adaklar adar diyor. اَوْ مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِنَ şema, اَوْ الْزَيْخِ sana şu kadar mum, sana şu kadar su, sana şu kadar yağ. Diye böyle diyor. Ne var? Adaklar da. Garibanın, vatandaşın durumuna göre. Zengin olan, altın, gümüş, fakir olan yağ, zeytin, yağı. Diyor ki, şey, فَاَلَنْ نَذُرُ bil بِالْاِجْمَاءِ Bu adak adama türü. İcma ile ne diyor? Batıldır. Neden? Neden? Açıklaşım sebepleri. Peki, minha ennehu nezrun li mahluk. Bu diyor mahluka yapılmış bir nedir? Adaktır. Ve nezrun li mahluk la yücus. Mahluka yapılan, insana yapılan adak caiz Değil. değildir. De Çünkü adak adamak nedir? İbadettir. Ve ibadetu la tekunu li mahluk. İbadet mahluka yapılmaz. Başka, diğer vecihi, Diğer sebebi nedir caiz olmamasının? Ennel menzure lehu meyyit. Adak adanan salih kimse ne olabilir? Ne ölü de olabilir yani. Ölüdür, gelmiştir kabre. Ve el meyyitulâ Diyor ki, ölü ise malik değildir hiçbir şeye. Güç yetiremez. Ve minehâ ennehu zanne ennel meyyite tasarrufu fil umûr dûnallâh. Gayet diğer bir sebebi bu adaya yapan, bu adakta bulunan kimse ne itikad edip bu adaya yapmıştır? Neyi zannederek? Tasarruf. O kabirde yatanın ölünün Allah'la birlikte tasarruf sahibi Oldu. olduğuna itikad ederek, inanarak bunu yapmıştır. Ve'atekallu dâlike kufr. Diyor ki, kutlu bu Buna itikad etmek nedir? <gülüyor> Küfürdür. Eğer anlattığın işte büyük şimdi ramla bunları öğrendikten sonra bunları saydıktan sonra sana, fəma yuqado mina drahim bu alınan paralar, bu şema, mumlar, bu <gülüyor> zeyt, bu yağlar ve gayrı onun içinde verilen adanan diğer şeyler, ve inkaru ila drahil auliya, tabu evliyanın türbelerine götürülen <gülüyor> Allah'a kılmasmak için takarım için yapılan bu adaklar, fahramun bi ajma bi ajma al Müslümanin. <gülüyor> Müslümanların icmasıyla nedir? Halamdır. Halamdır. Halamdır. Bakın hanefi bir alim kendi çağında kendi asrında yaşanan ve ondan önce yaşanmış olayları ne yapmış bize? Anlatmış, şer etmiş, açıklamış. Bu da bize neyi gösteriyor? Azak bir ibadettir. İnsanlar araştırıldığında, sorulduğunda görülmekte ki, ortaya çıkmaktaki kız arkadaşından ayrılmamak için, kocasından ayrılmamak için, işinin kötü gitmemesi için ne yapmaklar var? Fısıltıyla, oradan buradan duyumlarla denmekte ki işte falanca türbeye git, sahaba yatıyor orada. Orada bile kes, kurban, kurban kes. Kurban ada. Şöyle yaparsan, şuradaki veliye şunu adarsan, şu musibetin, şu belan, şu kaybolan eşyan sana geri döner gibi insanlar ne yapmakta? Amel etmekte. Adaklar adamakta. Ve böylece şirke düşmekteler. Mekkeli müşriklere sorulduğunda sizler bunlara ne ibadet ediyorsunuz? Ya onlar da gidiyordu türbelerin yanında kurban kesiyordu. Adaklar adıyorlardı. Onların cevapları neydi? Ne diyor onlar? Bizi ancak Allah'a yakınlaştırsınlar diye onlara ibadet ediyoruz, ibadette bulunuyoruz. Bugün de aynı şey söyleniyor. Onlara dediğin zaman, sorduğun zaman bu adaklar neden adanıyor? Bu kurbanlar neden kesiyor? Bira ki biz ancak ne yapalım? Allah'a yakınlaşalım. Burada yatan, bu türbede yatan, bu kaderde yatan veli, evliya, salih bir kul, peygamber, sahabe, gavs-ı azam. İşte bizler direkt Allah'a ulaşamayız gibilerden. Niyetlerle bırakın yüzü suyu hürmetine istemeyi. Atı biz bizatiye direkt ibadetler ne oluyor? Orada icra edilmeye başlanıyor. Adaklar adanıyor. Değil mi? Horozlar kesiliyor bazı türlerde, bazı yerlerde. Tavuklar kesiliyor. Yani bunların hepsi nedir? Şirkin bir çeşididir. <gülüyor> Ve fi's an Aişe radıyallahu anha Sahih'te yani Bukhari'de rilayet olunduğuna göre Ayşe radıyallahu anhadan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. <gülüyor> Men nezere en yuti' Allah felayuti'huh. Men nezere en yuti' Allah fel yuti'huh. <gülüyor> Allah <gülüyor> Kim Allah'a itaat etmeye adak adadıysa ne yapsın ona? itaat etsin. Burada ne var? Emir saygası var. Yani farz, vacip diyor alimler. Açıkladık biraz önce. Allah'a itaat olan adak kaç kısma ayrılıyordu? İki kısma. Muallak ve mutlak. mutlak. mutlak. Neydi muallak? İsebebe bağlı. bağlı. Mutlak. İsebebe bağlı, bağlı olmadan adak adama. Hadisin devamında diyor ki aleyhisselatü vesselam. وَمَنْ نَذَرَا اَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ kim Allah'a isyan etme Adana. Adak adadıysa ne yapmasın? Yerine getirmesin. Yerine getirmesin. Adak yani isyan etmesin. Dikkat edin burada adak olmadığı ifadesi anlaşılmaz. Yani burada adak olmadı, tutmadı manası buradan e, çıkmaz. Ondan dolayı birçok alimin dediği üzere isyan etme üzerindeki kişi adak adadıysa bile onun adalını yerine getirmez. getirmesi haramdır. O isyanı, günah işlemesi haramdır. Ancak adalını yerine getirmediğinden dolayı da ne yapması gerekir? Evet. Yemin kefadeti yapması gerekir. Evet. Şimdi okuyalım. Mesele Dikkat çekilen konular. Bir, adayı yerine getirmenin farz oluşu. Hı. İki, Ayet ve hadisler uyarınca adağın ancak Allah için yapılan bir ibadet olduğu ortada olduğuna göre Allah'tan başkası için adak adamak ibadette şirktir. Evet. 3. Allah'a isyan olacak bir adağı yerine getirmek caiz değildir. Evet. Hadislerde geldiği üzere. Evet. Diğer konuya geçecektik ama yani bunu önümüzdeki haftaya istiadeye Önümüzdeki haftaya bırakalım. İstiaze ve sığınma ve istigate. Bapları peş peşe gelecek. Bu baplarda, bu iki babta zikirden bütün delilleri ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ezberliyorsunuz. Bu iki baptaki delilleri ayet ve hadisleri ne yapın? Ezberleyin. Önümüzdeki hafta yani iki babı birbirinden almaya çalışacağız. Subhanak Allahumma bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü